Ramazanla alakalı diğer bir husus ise ruyetül hilal. Ruyetü hilal hilali görmek, tespit etmek. Bununla alakalı İrşad ehlin millet diye kimin kitabı vardı? Muhammed Bakit el-Mutî'î. Müstakil bununla alakalı bir eseri var. O es Mısır müftüsü Allame Muhammed Bakit el-Mutî'î. Yani orada modernizmin belini kıran adamlardan biridir. Yusuf Eddişvi, Muhammed Bakit El Mutiyye ve İmam Kevseri Tabi Rahmetullah Ali onlardan biraz daha sonra ama Mısır'da Mustafa Sabri Efendi de daha sonra orada Ehli Sünnet'in imdadına yetişen büyük ruhlu alim kahramanlardan biri de odur. Muhammed Bakit büyük bir alim, büyük bir alame. Oranın diyarı, Mısır'ın Müftüsü diyorlar. Mısırın dışından işte Libya'dan vesaireden mektuplarla alimler ona fetva sorarlardı Muhammed Bakit el Mutihi. Peki şimdi o da diyor ki yani feselu <gülüyor> ehle zikri inkuntum la tanemun ehle zikre sorun yani bilenlere sorun efendim bu Hilali gözetleme neyle alakalıdır? Asmomu ile alakalıdır. Dolayısıyla rasathane ilmine vakıf olanlar bu noktada bir şeyler söyleyecekler. Siz de onların söylediklerine hareketle bir takım neticelere ulaşacaksınız. Şimdi Buhari'de, Müslim'deki hadis-i şerifte efendimiz buyuruyorlar ki: Su mu liruyetihi vaftu liruyetihi fe in hum aleikum fa şaban yani hilali görün, ne yapın? Ramazana başlayın. Vefte rûlü ru'yeti yine hilali görün, iftar yapın. Eğer hava kapalı olursa o zaman fek minü iddeti Şaban, Şaban ayını 30'a tamamlayın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya yani Buhari'nin rivayet ettiği başka bir hadiste inna ummetun ummiyetun. Lâ nektubu ve lâ Biz diyor ümmi bir ümmetiz. Yani Okuma yazma bilmeyiz. Dolayısıyla e, ne yaparız? İşte bakarız hilale, e, öyle oruca başlarız, o şekilde bayram ederiz. Çünkü inna ummetun cümle burada sonrasını tali ile diyor. Ne diyor? La nektubu ve la Yani biz yazmayı bilmeyiz. Hesabı da bilmiyoruz. Neden? Çünkü ümmi bir ümmetiz. Ümmi bir ümmetiz. O zaman nasıl bu ümmi olan ümmet oruç tutacaklar? Eşharu hakeda ve hakeda diyor. İşte şurada hilali görürüz, oruca başlarız. Yine hilali görürüz, Ramazan bayramı girmiş olur diyor. Bu şekilde tespit ederiz Allah Resulü Aleyhisselam. Şimdi bu hadise bakarsanız inna ummetun ummiyetun la nektubu ve la bu. Peki başka bu biraz önce okuduğum hadis-i şerifin Fakir rivayetleri var. Hangisiydi? Suumu liru'yeti, ivafsuru liru'yeti. Fiin fekmin Şimdi onun bir rivayetinde Efendimiz ölçünde buyuruyor. Ama bazıları alimlerimiz yani 29'u 30'a tamamlayın bu şekilde anlamışlar. Ama Şafi Ulemasından bazıları da dediler ki Rasathanede ölçüm yapın. Eski alimlerimiz Rasatane ile alakadar olmadılar. Çünkü genelde sihirle meşgul olanlar, kahinler, sihirbazlar bununla alakadar olduğundan onunla ilgili olanlara bu tür ithamlar yönetilirdi. Yani pek çok ilimle ilgilendiler ama astronomiyle çok fazla alakadar olmadılar efendim. Yani böyle bir ithamın içinde olmamak için bir de çıplak gözle görüyorlardı, gözlemliyorlardı, böyle yapıyorlardı. Peki bugün? Resathane var. Resat hanede tespit ediyorlar. Adam ne diyor? 10 yıl sonra ay tutulacak. Tutuluyor mu? Tutuluyor kardeşim. Ay tutulacak diye tutuluyor değil mi? Tutulacak diyorlar. Yayınlıyorlar. Eee neşriyat var vesaire. E, bakıyorsun tam o saatte tutuluyor. Neden? İnna külle şeyin halaknahu bir kader. Allah Teala her şeye bir ölçü koymuştur. Elen tecideli sünnetillah tebdila. Allah'ın kainata koyduğu kanunlarda değişiklik bulamazsın efendim olmaz ee, yani o nasıl ayın bir hızı var e, güneşin bir hızı var dolayısıyla onlar kendi varlık dünyalarında nasıl olacaklar ne kadar mesafe alacaklar onlar hep önceden tayin edilmiştir şimdi e, şafi mezhebinde ihtilaful matali var yani ayın doğuş yerlerinin farklılığı buna göre mesela Çin'de ayı gördüler. Onlar oruca başlayınca buradakilerinin başlama zorunluluğu yok. Neye kıyas ediyorlar Şafiler bunu namaza. Nasıl burada öğlenin vakti işte güneşle giriyor. İşte güneşe göre biz vakitleri tespit ediyoruz. Oruçta böyle diyorlar. Oruçta böyledir. Yani bir yerde hilal görüldüyse orada başlarlar veya bayram ederler. Görülmeyen yerde ne zaman görürse o zaman onlar Ramazan'a başlarlar. Tıpkı güneşin durumuna göre bölgelere göre nasıl namaz vakitleri değişiyorsa. Peki güneşe bunu kıyas edemeyiz. Neden? Yani ayın ilk görüldüğü yerle Bizim en son göreceğimiz yer arasında 9 saatlik bir zaman farkı var. Yani dünyayı bir bütün olarak mülaza ettiğinizde ilk görüldüğü yerle son görüleceği yer arasında 9 saatlik bir zaman farkı var. Ama güneş hesabı böyle değil tabii. Ay hesabıyla baktığınız zaman 9 saatlik bir zaman farkı var. Bu da bir sonraki güne tekabül etmez. Onun için Hanefilerde İhtilaful matali yoktur. Yani şimdi Pakistan'daki kardeşlerimiz hilali görmüş olsalar, tespit etseler buradakiler de oruca başlarlar. Eğer onlar buraya haber veriyorlarsa, verdilerse buradakiler de başlarlar. Peki bugün elbette Müslümanlar giderler, ruhiyeti hilal yaparlar, hilali gözetlerler. Fakat ondan daha önemli olanı nedir? İnna ummetun ummiyetun hadisine de bakarsanız biz ümmi bir toplumuz. Yani Efendimiz Aleyhisselam ben bunlara desem ki gidin bir rasadhane kurun. Ayı orada tespit edin. Sahabe-i Kiram yapabilir miydi? Anh. Bugün imkanları yoktu. Yapamazdı. Onun için biz bu şekilde oruç tutuyoruz. Yani siz yarın astronomi işte rasathanelere bu ilim gelişir gelişir ve e, rasa taneleriniz olur tespit ederseniz ona göre orucunuzu tutarsınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna işaret ediyor kardeşim. Bir sonraki dersimizde muhtar'dan e, başlayıp devam edelim inşallah. Estağfurullah ve tevbeley ve hamdülillahi